Baran ders fena bugün kardeşim Konumuz evlilik Düşündüm dedim ki Ahmet Bu boşanmaların en büyük sebebi nedir dedim <gülüyor> Meğer evlilikmiş abi. <gülüyor> ve bütün bu işler Ümit Bese'nin eski sevgilisine nikah şahitliği yapmasıyla başlamış kardeşim. Olay ondan sonra ucunu tutamamışız Mustafa. Abi bizim bir insan hayatını çok ciddi manada etkiliyor yani. Evlilik dediğin 10.000 bin tane bağı var. Ama sen rızahi ilahi istikametinde bu evliliğinin başlangıcını ve devamını sürdürmezsen işin neticesi çok fena bir dolanmaca varıyor abi. Benim aklıma şöyle bir hadise geliyor. Pirus diye bir zafer var tarihte. Bu Romalılar Fatih Yunanlılara saldırınca bir tane Yunan kral var Pirus diye. Bu adam 10.000 tane askeri var. 10.000 askeriyle çöküyor Romalılara. Şimdi bu hadiseyi özelleştiren şey nedir Baran? 10.000 askeriyle çöküyor ve işin sonunda sadece 15 kişi kalıyorlar Fatih. Ve tarihte bu olaya da Zafer ismi veriyorlar yani. Pirus zaferi diyorlar. E şimdi biz evliliğimizi başlangıçta Allah'ın rızası istikametinde yapmayınca bir insanın on binlerce bağı olan bir evlilik, sosyal yaşamın evlilikle alakalı, ahiret yaşamın evlilikle alakalı. Çevren, iç huzurun, öyle değil mi Kaan abi? içtimai hayatın, çocuklarının ahlakı, namaz kılıp kılmaman bile birçoğu zaman evlilikle çok bağlantılı, müteallik oluyor. E sen 10 bin tane bağı olan bir meseleye... Böyle bodozlama dalınca hiç Cenab-ı Allah burada ne demiş, Resulullah acaba bize neleri önermiş diye dalınca abi 10 bin tane bağdan 15 tane bağ ile evliliğin devam ediyor ve sen hala bunu zafer olarak görebiliyorsun. İşin burası çok tehlikeli oluyor. Biz şimdi abi sosyal medyadan bazı kardeşler yazıyor yani bazı sorunları oluyor. Mesela bir tanesi yazmış işte eşimle şu sorun bu sorunun böyle problem şunun var falan. Dedim yahu kardeşim sizin eşinizle ortak özelliğiniz nedir dedim. Aynı gün evlendik dedi. <gülüyor> yani başka bir ortak özelliği yok abi. Şimdi bak şu mantıktan bir düşünelim. Bedir abi sevdiklerimiz öldüğünde sevme kabiliyetimiz ölmüyorsa demek ki bu filmin devamı var. Yani 30, 60, 40, 50 yıl geç bu işin bir sonsuza bakan yanı var. Ve madem o sevme kabiliyeti ölmüyorsa kalbimizi an ve am, sevgiyi yaratan bir zat var ama soru şurada biz acaba o zatın rızasına göre davranışlarımızı evlilik hayatımızı kurabiliyor muyuz şimdi bu kısımlar çok önemli geçen burada kardeşlerle konuşuyoruz dedim yahu dedim geçen bir arkadaş bahsetti bana işte sevdiği ona facebook şifresini vermemiş diye ilişkileri bitmiş terk etmiş dedim o bey benim sevdiğim olsun davincinin şifresini vereyim diyor <gülüyor> Ya oradan bakma işte ya. O oh, baş koparayon konuyu ya. Facebook'ta da bir tane kardeşim var. Böyle genç ergen yakışıklı karizma. Ayda 24 tane ilişki değiştirmiş yazmış. Şey, aşka inancım kalmadı ya. <gülüyor> ya dur daha 7 milyar var yani. Ya. <gülüyor> Abi yani bu zaviyeden bakınca olay problem oluyor ya. Bir de Fatih sen bilirsin bu ergenlikte. <gülüyor> şey olur hani. <gülüyor> tamam mesajı gelir. Ona böyle cevap yazmaya çalışırsın. Böyle hani olur ya abi o haram sevdalarda Ergenlik dönemlerinde Mesut sen de evet, evet. Kız tamam yazar Sen ona bir şey yetiştirmeksi Böyle titrersin tamam yazdı ben ne yazsam o bana gelir Üç tarafı saçlarınla devrili yüzünde Dört mevsim yaşanır ben... <gülüyor> Ya bu işin romantik kısmı Böyle o tamama Hani konuşma devam etsin diye çabalarsan çabalarsan Bir de bunun racon, racon tipi var biz de taş atana biz gül atarız <gülüyor> Ama mezarına <gülüyor> <gülüyor> bir de Müslümancazı var burada. Biz seninle farklı namaz vakitlerini insanlarız mübarek. <gülüyor> <gülüyor> ya bu değil yani konu bu değil abi. Başka bir şey var. Şöyle bir şey var. Bunları yapmamız gerekiyor mu? Sebepleri kullanmamız gerekiyor mu? Yoksa sebepleri kullanmadan ben bu köşede oturursam sevdiğim gene beni gelip bulacak mı? Yani soru şu evlilik kader midir? Bak neden bu çilelere giriliyor? Neden bu sıkıntılar çekiliyor? Evlilik kader midir? Yani ben hiçbir eylemde bulunmadan Allah çat diye önüme mi getirecek? Yoksa ben böyle sebepleri kurcalayınca, koşturunca mı bu iş olacaktır? Sorumuz bu. Neymiş sorumuz? Evlilik kader, evlilik kader mi? Bugün kader, bunu işleyeceğiz ama senden geçti artık otuz bir yaşında adamsın. Abi evlilik kader midir? Şimdi bu konuya girmeden önce üç tane kavram var kader konusu üstünde. Önce bu kavramlarda mütabık kalmamız lazım. Ali birinci kavramımız ezel kavramı. Bak abi. Ezel Mazi silsilesinin geçmiş zamanın bir ucu değil ki eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edesin. Bizde ezel nasıl biliniyor abi o diziden de dolayı? Böyle eski zaman diye biliniyor. Ezel eski zaman demek değil. Peki üstadım ne demek? Belki ezel, mazi yani geçmiş ve hal yani şimdiki zaman. Ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir ayine misaldir. Bak şimdi abi ne demek istiyor? Şimdi bu ezel ne demek? Ezel geçmişin önceli mi demek kardeşim? Öyle değil. Bak ne diyor Furkan? Ezel, maziyi, şimdiyi ve geleceği aynı anda içine alır diyor. Bak şimdi abi. Ben şimdiki zamanda ne yapıyorum? Işte bakıyorum Kaan abi tamam mı? Gelecek zamanda ne yapacağım abi? Su içeceğim gelecek zamanda. Geçmiş zamanda da abi ben telefonla konuşmuşum. Geçmiş zaman telefonla konuşmam, şimdiki zaman kitap okumam, gelecek zamanda benim su içmem. Şöyle bir tane ayna tutsam abi. Bu aynaya şuradan baktığında dikkat edin sadece kitabı, yani şimdiki zamanı gösteriyor. Ben bu aynayı biraz daha yukarı çevirdiğimde bunun alış açısı biraz daha değişecektir. Ve geçmiş zamanın telefon konuşmamın bir kısmını, gelecek zamanın su içmemin bir kısmını ve şimdiki zaman hal olan anın, bütün hepsini kapsamaktadır. Peki ben bu aynayı alsam, sonsuzluk makamı olan ezeliyet noktasına götürsem, geçmiş zamanın doğrultmanı, şimdiki zamanın doğrultmanı ve gelecek zamanın doğrultmanı paralel doğrulardır. Doğru mu Kaan abi? Peki paralel doğrular nerede kesişir? Sonsuzda kesişir. Demek ki ben bunu sonsuz bir noktaya çıkardığımda, sonsuzda, geçmiş zaman, şimdiki zaman... Ve gelecek zaman hepsi sadece bir nokta gibi gözükeceğinden orada zaman ve mekan mevhumları yoktur. Ezel geçmişin öncesi demek değil, üç vakti birden iyi hata etmek demektir abi. Önce ezelde anlaşalım. Anlaştık mı kardeşim? İsim neydi? Murat. Murat, ezelde anlaştık değil mi? Geçmişin öncesi mi demek? Değil. Geçmişi, geleceği, şimdiyi aynı anda içine almak demek değil mi? Eyvallah Murat. Öyleyse daireyi mümkünat içinde uzanıp giden zamanın mazi tarafında bir uç daha yül edip ona ezel deyip o ezel ilmine eşyanın tertip ile girmesini ve kendisini onun haricinde tevehhüm etmesi ona göre muhakeme etmek hakikat değildir. İsim neydi kardeşim? Veysel. Veysel. Ezelden ne anladın? Geçmiş mi demek ezel? Hayır. Geçmiş. Gelecek şimdi. Şimdiki zaman. Bunların üçü de ezel. Bu tamam mıdır Veysel? Şimdi ikinci cümleye geçiyoruz. Hazır mısın? Birinci konu tamam mı abi? Problem var mı? Bunları çok bilmemiz lazım. Yoksa ilerleyemeyeceğiz. Bir ezel. Ezel geçmişin öncesi değil. Geçmiş gelecek şimdiki hali üç anda kapsayan demek. İki. Kader ilim levindendir. Ne dedi? İlim mi? Bir dakika. İlim bilmenin unvanı demek değil mi? O zaman kader iş yapmaz mı? Evet kardeşim kader iş yapmaz. Kader Allah'ın bilmesinin unvanıdır. İcraat yapan kader lafzı değildir. Doğamı çok ilginç. Kader, ilim nevindendir. Kader iş yapıyor mu kardeşim? Neden? Çünkü o bir bilme ünvanı. Mesela ben şu an senin nasıl ayağa kalkacağını biliyorum değil mi? Bak sana iş yaptırabiliyor muyum? Yaptıramıyorum. Neden? O bir bilme, bilmenin ünvanı. Abi cümle çok önemli. Veysel ikinci bu cümleyi ezberleyeceğiz. Bir de ezel'i ezberledik. Bak çok dikkat et. İlim, maluma tabidir. İlim, bilgi demek. Malum da bilinen demek. İlim maluma bağlıymış. Tekrarlar mısın mesela cümleyi? İlim, İlim maluma tabi. Ne demek biliyor musun mesela? Şu demek. Biz Allah böyle yazdığı için böyle yapmıyoruz. Allah bizim böyle yapacağımızı bildiği için böyle yazmıştır Seydi abi. Cümle tam oturdu mu? İlim malumata. Bak şimdi abi bir örnek verelim tam otursun. Şimdi bak ben bitlis'te bir matematik öğretmeni olayım. Bedir abi sen de benim talebem ol. <gülüyor> Bedir abi, hürmet ediyorum. Sen de benim bitliste. Bedir abi, hatta seni tam Bitlis'e götüreyim. Bak şimdi abi. Bedir abi, sen de bir gün bitliste maçlarında gezerken, <gülüyor> Bedir abi de benim bitliste kırlardan ceylan gibi seken bir talebim. <gülüyor> Sana bu cümleleri derken kırışıyorum Bedir abi ama hakkın eler. Bedir abi abi, benim bitliste bir talebem. Ama nasıl bir talebe? Böyle haşarı bir talebem Bedir abi benim. Bedir abi. Böyle derse geliyorsun arada sırada geliyorsun işte Seyidi abinin bizim dersler orada gibi arada sırada geliyorsun sana diyorum ki Bedir abi 3 kere 5 kaç eder diyorum üç buçuk eder diyorsun Bedir abi 2 kere 2 kaç eder diyorum olurken bir satarken mi diyorsun böyle abi hiç şey anlamıyorsun. <gülüyor> yani Bedir abi senin matematik ilmin berbat böyle Bedir abi. Daha sonra şimdi ben matematik ilmimle Bedir abinin matematiğinin berbat olduğunu biliyorum Bedir abi böyle köşede çocukları sıkıştırıyor araç kesiyor işte her gün birinin tasosunu çalıyor kartını çalıyor öyle bir adam Bedir abi. Bedir abiye bakıyorum abi psikoloji ve sosyoloji olarak ya Bedir abi de hiç iş yok yani ne ders çalışıyor ne haylazlığı bırakıyor ne bir şey yapıyor öyle değil mi Bedir'cim? Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi ben şöyle bir vakay yaşasam Bedir abiyle desem ki Bedir ben yarın seni imtihan edeceğim desem ama bak Bedir abi toplamayı yapamıyor. Psikolojik sosyolojik olarak bakıyorum böyle haylaz bir insan ve bunu diyorum abi derken de hem de integralden yapacağım ha. Ve bunu derken abi deftere sıfır yazıyorum. Bedir abi sen görmüyorsun bunu. Ertesi gün oluyor sınıfa geliyorsun. Ben Bedir abi imtihan ediyorum. Ve Bedir abi gerçekten de integrali bilemiyor sıfır alıyor. Ben de desem ki yahu Bedir abi ben daha önceden sana sıfır yazmıştım desem. Senin yüzünden sıfır aldım diyebilir mi abi? Diyemez. Peki ben nasıl bildim sıfır alacağını? Ben 3-4 tane kırık ilimle, matematikle, psikolojiyle, sosyolojiyle Bedir abinin... O integrali yapamayacağını biliyorsam Cenab-ı Allah ezeliyet noktasında geçmişi, geleceği ve şimdiki hali aynı anda ihata eden ezeli ilmiyle senin bütün her şeyini biliyorsa senin gelecekte ne yapacağını bilmemesi abest olmaz mı kardeşim? Ama cümle çok önemli. Sen Allah böyle yazdığı için böyle yapmıyorsun. Allah böyle yapacağını biliyordu ve bunun için böyle yazdı. Bak abi bir örnek daha verelim. Şimdi bak abi şurası otoyol olsa. Şuradan da iki tane araba geliyor abi. Bunlar birbirini görmeden seyahat ediyorlar. Ben de en tepede bu iki arabayı izliyorum abi. Şimdi ben yine matematikçi olarak bakıyorum. Şu araç saatte filanca kilometre hızla gidiyor. Bu araçta saatte filanca kilometre hızla gidiyor. Aradaki mesafede filanca kilometre aydın. Ve bunlar birbirini görmüyor. Ben de tepeden bakıyorum Bedir abi. Ve diyorum ki bunlar bir saat 32 dakika 47 saniye sonra çarpışacak diyorum. Bunu bilmek çok kolay değil mi? Yani bunun formülleri var. Çok kolay. Hızını bilirim, yolunu bilirim, hallederim meseleyi. Aradan abi bir saat 32 dakika geçiyor ve bu iki araba çarpışıyor. Ben kaza yerine gitsem Hikmet ve elimde bir kağıdı gösterip desem ki bakın bakın ben yazdım işte çarpışacağınızı. Ben yazdığım için çarpıştınız desem oldu mu Veysel? Olmadı değil mi? Ben ne yapmış oldum Kadir? Birkaç tanecik ilmimle çarpışacaklarını bildim. Eğer bak abi takla burada. Eğer Ersin burada mısın? Eğer benim yazdığımdan dolayı çarpışacak olsalardı, ben şöyle de yazabilirdim bana. Tam çarpışacak ya pamuk şekeri oldum. Tam arabada ya pamuk şekeri oldum. Öyle bir şey imkanı var mı? Yok. Demek ki ben yazdım diye bunlar çarpışmadı. Ben çarpışacaklarını bildim ve bu yüzden yazdım. İlim maluma tabi bu demektir. Birinci kelimemiz neydi hatırlıyor musun? Ezeldi. Ezel oturdu bu kafada. İkinci kelimeyi hatırlıyor musun? İlim... Malumat abi. Yani şu demek, biz Allah böyle yazdığı için böyle yapmıyoruz, Allah böyle yapacağımızı ezeli ilmiyle bildiği için böyle yazmıştır. İkinci kelime de tamam değil mi abi? Bir problem yok. Geçtik abi üçüncü hadiseye. Üçüncü hadise çok önemli geliyor bana. Üçüncü hadisemiz abi cüzzi irade. Cüzzi irade insanın hep karıştırdığı bir şey. Yani hani bu kadar mahkumları falan var ya, yani Allah bana böyle yaptı falan diye çok ciddi bir günaha giriyorlar. Acaba burada cüzi iradenin yeri nedir? Durumu nedir? Bir bakalım abi. İradeyi cüziye insaniye ve cüzi ihtiyaresi çendan zayıftır. Nasıl bir cüzi irademiz var bizim? Kadir, Zayıf. Yani nasıl yani? Basit bir şey bu. Nasıl basitmiş birazdan göreceğiz. Bir emre itibaridir. Fakat <gülüyor> Cenabı Hak ve hakimi mutlak o zayıf cüzi iradeyi irade-i külliyesinin taallukuna bir şartı adı yapmıştır. Yani Cenab-ı Allah yaratacağı hadiselere bunları ne yapıyor? Basit bir şart yapıyor. Yani manen der. Bu cümle çok önemli. Ey abdim kulum ihtiyarınla sen kendi arzun seçiminle hangi yolu istersen seni o yolda götürürüm. Öyleyse mesuliyet sana aittir. Onur bak şimdi sen müsaitsin, tamam mı? Böyle elli yüz katlı bir tane bina yapmışsın. Binaya da bir tane asansör koyuyorsun. Zemin kat giriş oluyor, Birinci kata yapıyorsun bir havuz. ikinci katta böyle arabaların olduğu güzel bir tesis. Üçüncü kat şöyle. Dördüncü kat böyle. En son kata böyle huriler, yemekler, böyle şatafat şöyle böyle. Eksi kata basınca da şöyle oluyor. Eksi bire bir basıyorum abi. Artı 100 derece sıcaklık. Eksi 2'ye bakıyorum 200 derece. Eksi 3'e basıyorum 300 derece. Git gide pişiyorsun böyle. Sen böyle bir dizayn ve sistem kurdun. Benim burada katlara gidebileceğim tek iradem nedir? Asansörün düğmesine basmak. İşte buna cüz-i irade denir. Asansörün düğmesinde bastım 10. kata. 10. kattaki her şeyi ben mi yarattım? Hayır. Kapıları? Hayır. Yemekleri? Hayır. Hurileri? Hayır. Masaları? Hayır. Kim yaratıyor? O binayı inşa eden yaratıyor. Aynen öyle de. Bu kainatı ve karşılaşacağınız bütün olayları yaratan cenab Allah'tır. Sizin burada bir cüz-i iradeniz vardır. Ne gibi Seyyid abi? Asansörün düğmesine basmak gibi. Nasıl koca bir süte... Bir damla mürekkep atarsın ve bütün süt mürekkebi rengini alır. Aynen öyle de. Senin içeride cüzdi bir meyelanın, cüzdi bir isteğin vardır abi Ve bu isteğin neticesinde ne oluyor? Cenab-ı Allah hadiseleri aynen öyle yaratıyor. Veysel bir ayağa kalkar mısın rica etsem kardeşim? Zor bir yerden kaldırıyor seni de. Veysel ayağa sen mi kalktın? Ya, evet. evet mi? Hayır mı? Ayak yapma Veysel sen böyle kalktın kalmadın mı? <gülüyor> Ayağa sen mi kalktın Veysel? Bak şimdi bakalım. Buyur kardeşim oturabiliriz. Senin ayağa kalkabilmen için o atomlardaki itme ve çekme kanunlarına hakim olman lazım... Çünkü çok müteallik bir hadise. Senin ayağa kalkabilmen için dünyanın 1670 kilometre kendi ekseninde, 108 bin kilometre güneş ekseninde ve 400 milyar samanyolu galaksisinin çarpışmada tespit anları gibi çevrilmesi lazım. Senin ayağa kalkabilmen için karbon döngüsünün mükemmel olması lazım. Senin ayağa kalkabilmen için çayınattaki bu ince anayar fenomenlerin hepsini tutması lazım. Senin ayağa kalkabilmen için hangi iskelet sistemini kullanacağını bilmem Senin ayağa kalkabilmen için oradaki ayak kaslarını nasıl kullanacağını bilmem Senin ayağa kalkabilmen için sinir etimlerini mükemmel şekilde oraya yapman lazım. Sen mi kalktın ayağa? <Gülüyor> ayak yapma <gülüyor> demek ki Veysel şöyle bir şey oldu sen kalkmayı istedin Allah ise kalkmayla emini yarattı hangi kasları kullanacağımı bile bilmeden Ömer nasıl kalkabilirim demek cüz-i irade şöyle göz oynaması bile değil abi İçerden bir arzu bir istek ve Cenab-ı Allah bu isteğin neticesinde senin istediğin doğrultuda bütün hadiseleri yaratıyor Şimdi abi konuya geliyoruz tekrar ve bitmek üzere. Neydi sorumuz? Soruyu hatırlıyor musun Aydın? Soru ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> soru soru. Risale-i Nur Kur'an, Namaz, Or-ı. Soruyu hatırlıyor musun? Evlilik ha? Ya sen gene evleneceksin. Nasıl üretiyorsun bunları Aydın? Evet. Evlilik kader midir? Bak şimdi abi. Yani soruyu biraz Türkçe'ye çevireyim. Evlilik kader mi derken ne demek istiyor? Yani Allah bizim evleneceğimizi biliyor mu? Bak Türkçe'ye çeviriyorum. Biraz daha Türkçe'ye çevireyim. Allah'ın bu iki kişiden haberi var mı? Çok abes oldu değil mi soru şimdi? Yahu geçmişi, geleceği ve şimdiki zamanı aynı anda ihata eden bir zat... ...senden haberdarsa... ...tabii ki de evlilik kaderdir. Ama orada ben kardeşimin niyetini anlıyorum şöyle bir soru var. Abi yok yok kader onu anladık. Ama böyle oturduğumuz yerde çat diye bir gün... ...durt böyle karşımıza mı gelecek... Yoksa abicim ben böyle bir yerleri kurcalayacağım, yırtınacağım, kaynananın azını çekeceğim ondan sonra mı olacak? Bak şimdi abi. Kader iki şekildir. Bir tanesi ihtiyari kader. Nasıl Kaan abi rızkımız için koşturuyoruz sonrasında para geliyor değil mi? Yani bizim seçimlerimize bağlı. Mesela bir gün Yasin okuyarak taksi durdurmayı deneyin durmayacaktır. Çünkü taksi durdurmanın duası budur abi doğru mu? Buna işte ihtiyari kader deniyor. Yani Cenab-ı Allah senin seçimlerine bırakıyor ama yine ne yapacağını biliyor abi. Bilmemesi abes olur zaten o Allah'lık vasfından çıkartır yani haşa. İkincisi de ızdırari kader. Mesela doğumunda hiç dehlin var mı kan abi yok. İşte doğumun ızdırarı. ya da cinsiyetin erkek mi kız mı şeklin nasıl olacak boyun nereye kadar çıkabilir. Bunlara da ızdırari kader deniyor. Cenab-ı Allah ekseriyette evlilikleri ihtiyari kaderde. Yani tercihlere göre senin neticen sonucunda bulmanı sağlar ama çok önemli. Allah yine kimi bulacağını bilir. Sadece sebeplere müracaat etmeni ister. Bazen de Cenab-ı Allah'ın öyle kulları olur ki bunlar ızdırari kadere girer. Onlar parmağını bile oynatmasa ya Allah onlara çok hayırlı bir eş verir bolca şükür etsin diye. Ya da çok çileli ve sıkıntılı bir evlilik yaşantıdır çokça sabır etsin diye. İyi de abi sonuç nedir? Sonuç şu abi. Sonuçta ikisi de kaderdir. Sohbetten sonra Aydın gaza gelip kızın abisine gidip çocuklarımın dayısı olur musun falan <gülüyor> tamam mı? Bunlara girmeyelim yani. Şimdilik el sıcaklığını yani böyle bir hasret çekiyorsan sıcak çayla falan idare etmeye çalış. O da genç kardeşlerin yaptığı bir hata evliliklerinden çaldıkları. Onlar yaklaşmak için tutuyorlar değil mi? Ama fark etmiyorlar ki aslında uzaklaşıyorlar. Şöyle bir düşünseydi ya. Nar tanelerini teker teker yerli yerlere yerleştiren Allah beni de hangi gönüle yerleştireceğini bilir. Sen iman et kardeşim deseydi. Ya da olmuyor mu? Çok mu zorladın? Şöyle deseydi keşke. Ne yaparsan yap olmaz bazen. Ama o kadar güzel olmaz ki. Ancak bu kadar güzel olmayabilirdi dersin. Ve aklına gelir. Kadere iman eden kederden emin ol. Allah rızası için. El Fatiha.